Alhamdulillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve salam ala Resulü'nün amabal. Gümüştür, altındır, ticaret mallarıdır. Bunlardan zekat vermenin ile alakalı e, meseleleri okumaya gayret ediyorduk. Dün e, kaç gram gümüş ve altından zekat düştüğünden bahsettik. E, tabi Dün biraz bahsettim demiştim. Bir dahaki konularda biz inşallah bunların birbirine çevrilmesini, değer olarak birbirine çevrilip eklenmesini, öyle zekata verilmesini falan anlatacağız diye. Ee, biliyorsunuz İmam Selahsin kitabını kendimize esas kaynak olarak almıştık. O diyor ki biz Hanefilere göre mal sahibin 10 miskal altını, 100 dirhemi varsa nisabı tamamlamak için bunları birbirine ekler. Biliyorsunuz 100 dirhem nisap miktarı değildi. Kaç dirhemdi gümüşte? 200 dirhemdi. Yani o da 81 gram altına tekabül ediyordu. Dün de uzun uzun bahsetmiştim. Dirhem neydi? Her dönemin devletinin kendi bastığı gümüşün veya ağzının değerine, de, değerine göre farklı farklı ağırlıklardaki para birimiydi. Ve hadiste de 200 dirheme ulaşmadan zekat gerekmez diyordu. Burada e, dikkat ederseniz ne diyor? 100 dirhem'i varsa nisabı tamamlamak için ne yapar? 10 miskal altını da bunun üzerine ekler. Ne 10 miskal altın, ne de 100 dirhem, ne gümüş olarak, ne de altın olarak nisap değildir. Yani nisab 81 gramdı, hatırlıyorsunuz. E, adamda birazcık altın var, birazcık da gümüş var. E, ne gümüşüm ne altının nisabı ulaşmamış deyip zekattan muaf olmaz. O ikisini birbirine katar ve o ikisinin toplam miktarı üzerinden ne yapar zekatını kırkta bir olarak verir. Tabi İmam Şafi'ye göre kişi bunları birbirine eklemez. Bilakis nisabın tamamlanması her biri için ayrı ayrı olarak göz önüne alınır demiş İmam Şafii Rahimullah. E. Çünkü altın ve gümüş farklı iki cinstir. Bu nedenle beslenen hayvanlarda farklı cinslerin birbirine eklenmemesi gibi burada da biri diğerine eklenmez. Deve ayrı bir zekatı var. Büyük baş hayvandan zekatından bahsetmiştik. 30 tane büyük baş hayvana ulaştıysa, bir tane ne verecekti? Erkek veya dişi erkek dana veya dişi düğün zekat olarak verebilirdik işi. Koyun, inek ve deve birbirine karıştırılıp zekat verilmez. Burada nasıl böyle ise diyor. Aynı şekilde gümüş ve altın da İmam Şafir aleyhisselam birbirine karıştırılarak eklenerek zekat olarak verilmez diyor. Sonra hanifler kendi delillerini getirmiş. Bu husustaki delilimiz diyor bu İbni Abdullah el-Eş'ecin hadisidir. Ee, hadiste nevi olsam diyor ki zekatın gerekli olması için altın ve gümüşü birbirine eklemek sünnettendir. Yani Bukayr'in sözü daha doğrusu özür dilerim. Sahabenin sözü peygamberin sözü değil. Sahabe bunun sünnetten bir fiil olduğunu bize nakletmiş. Bunu kendilerine delil almışlar. Sünnet sözü herhangi bir kayıtla kayıtlanmadan kullanıldığında bundan peygamberin sünneti anlaşılır. Yani bu işte biz falanların sünnetidir deseydi o zaman peygamberin sünneti olmadığı ayrı birilerinin yolu olduğu anlaşılırdı. Sünnet lafzını mutlak kullandığı için diyor biz anlıyoruz ki sahabe buradan kastettiği şey bu peygamberin sünnetiydi. Gümüşü altına birbirine karıştırmak. E bir yerde de nakil varsa Orada kıyas olmaz. Yani İmam Şafii burada neyi kıyas etmiş? Büyükbaş hayvanlarla, küçükbaş hayvanların birbirine karıştırılmamasını kıyas etmiş. Kıyas, delilin olmadığı yerde, zaruret anında caiz olabilir. Delil varsa, delil evladır, orada kıyasa gidilmez. Altın ve gümüş iki maldır, altının misabını tamamlayan şey, gümüşün de misabını tamamlar. Öyleyse bunlar tıpkı siyah dirhemleri, beyaz dirhemlere Nisaburi dinarların, Helevi dinarlara eklenmesi ve nisabın tamamlanması gibi birbirine de eklenir. Bunlar da paranın farklı çeşitleridir. Şimdi doların ayrı bir değeri var bugün, değil mi? Ee, TL'nin ayrı bir değeri var, Euro'nun ayrı bir değeri var. Değeri var. E bunlar birbirine karışmaz diye insan kalkıp, ya işte benim yorum nisab miktarına ulaşmamış, benim kenardaki doların nisab miktarına ulaşmamış gibi, batıl bir mezhebe gidip ne yapmaz? zekattan kendini muha tutmaz. Altın ve gümüşü birbirine ekleyince zekatın farz olduğunu ortaya koyan mezhebe göre ne ödeneceği konusunda farklı rivayetler vardır. Hasan İbn Ebu Malik Ebu Yusuf'tan onu da Ebu Hanife'den rivayet ettiğine göre 100 dirhemden 2,5 dirhem e, hatırlıyorsunuz 200 dirhemden kaç dirhemdi? 5 dirhem. 200 dirhemden 5 dirhem, o da 80 gram altının 40'ta biri yapıyordu. Ebu Anife'den yapılan rivayete göre 100 dirhemden 2,5 dirhem. Çünkü 200 dirhemden 5 verince yarısı ne oluyor? 100 dirhemin 2,5 dirhem oluyor. 10 miskal altından da çeyrek, dörtte bir miskal altın zekat verilir. Yani 40'ta biri yerine çeyreği orada zekat verileceğini söylemiş. Bu görüş Ebu Yusuf'tan rivayet edilen iki görüşten birisidir. Bu görüşün dayandığı delir şudur. Belirttiğimiz şekilde ödemek adalete ve her iki tarafı gözetmeye daha uygundur. Ebu Yusuf'tan diğer bir rivayete göre zekatı verecek olan kişi altın ve gümüşten birinin değerini diğerine göre belirler. Sonra da zekatı tek bir cins para üzerinden öder. Yani eğer altın, biraz altının var, nisap miktarına ulaşmamış, biraz da gümüşün var veya paran var. Önemi yok. Ticaret malı kazanmışsın, ticaret yapmışsın, mal elde etmişsin, para elde etmişsin. Bu ikisini karıştırırsın. Ya altın değerinden hesabını çıkartırsın ya nakit değerinden hesabını çıkartırsın. Bu şekilde e, bir rakam ortaya çıkardıktan sonra altını esas aldıysa altının fiyatı üzerinden e, onda biri, dörtte biri. Bunun hesabını dün anlatmıştım. Altı milyar paraysa bu. Altı milyarın onda biri e, altı yüz milyon. Altı yüz milyonun dörtte biri de 150 milyondur. Dolayısıyla bu kişinin vereceği zekat miktarı da 150 milyona tekabül eder. Yani altın ve gümüş eğer ikisi de nisana ulaşmadıysa ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, birleştiriyoruz veya kenardaki paramız fark etmez. Bunların hepsini tek bir cins yapıp onu verebiliyoruz. Mesela adamın fazladan evi var mesela kiraya verdiği. Oradan bir kazancı var mesela. Adamın arsası var orada tarla ekilmiş, oradan ekin kazanıyor. Birazcık da kenarda altını var. Bunların hepsini ne yapabilir? Bir araya getirip altın değeri üzerinden hesaplayıp altın e, zekatı üzerinden zekatını ne yapabilir? Verebilir bu mesebin sahiplerine göre. Evet. Tabi bir diğer mesele, önemli mesele alacaklar meselesi, borç meselesi. Mesela kendi paranız var. Kenarda 20 milyar paranız var veya 100 gram altınınız vardı Bunun 50 gramını borç verdiniz. Ne yaptı otomatik olarak? 50 gram altın kaldı elinizde. 50 gram altından hesap miktarına ulaşmaz. Bundan zekat verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Burada da Ebu Hanife'ye göre borçlar alacak borç yani. Bizim vereceğimiz borç değil. Başkalarından borç alacağımız Üç ayrı var. Birincisi kuvvetli alacaktır ki kişinin mülkiyetinde kalmış olsaydı ticarette kullanacağı bir malın bedeli olan alacaktır. Yani kişinin kendi yanında kalsaydı, borç vermeseydi kişinin mülkiyetinde kaldığı takdirde ticarete kullanacağı bir mal, kuvvetli mal. İkincisi orta derece alacak kişinin mülkiyetinde kalmış olsaydı kendisine zekat düşmeyecek eski elbiseler iş elbiseleri ve benzeri gibi bir malın bedelidir. Yani o borç vermeseydi, mülkiyetinde kalsaydı bu, çok böyle yüksek değerlerde ticaret yapabileceği büyük rakamlar olmayacaktı. Üçüncüsü ise zayıf alacaklar. Bunlar da mehir. Mehir nedir? Kadının kocasından alacağı. Mesela müeccel mehir belirlemiş. Kadının normalde nikah akdinde görülüyor ki kocası ona 200 gram altın verecek mesela. Ama mehir yok ortada. Daha vermemiş. Yani ileride ele olunca, yücretince vereceğini söylemiş. Normalde bu kadının elinde 200 gram altın olsa ona zekat düşer. Ama mehir var alacak. Kendisine daha ulaşmamış. Veya hulû bedeli. Nedir hulû? Hala Kadının bir İslam hakimi yanında kocasından kendini boşaltması için verdiği bedeldir. Kocası olan mehir ödüyor ya. Boşanırken kadın bunu kocasına geri döndürüp kendini boşatabilir, İslam hakimi yanında, kendi yapamaz bunu. Yani alimlerden bir grup şans ve zayıf görüş olarak demişler, kadın kendi mihrini kendi verir, kendini boş boşatır diye. Bu doğru olmaz, doğru bir mezhep değil. şans bir görüş. Çünkü o zaman kadın biraz paralı kadınsa basar parayı, boşar kocayı yani, öyle olmaz. Onun bir İslam hakimi yanında, İslam kadısı yanında ne olması lazım? Geçerli bir sebep o öne sunması lazım. Eğer sebep geçerli, meşru ise, şer'i ise mesela koca kadına bakmıyor, koca kadına eza ediyor kocanın mesela farklı şeriatın muhteber saydığı sebeplerden bir sebebi var üzerinde. Boşanmasını gerekli kılı. O zaman İslam hakimi diyebilir ki tamam sana kaç gram mehir verdi? 100 gram mehir verdi mesela. Sen o 100 gramı bu adama geri döndür boşan bu adamdan. Adam boşamazsa tabi. Kadın ister adam boşar. Adam der ki ben boşamıyorum. Kadının o zaman ne hakkı var? Hulu hakkı var. Hak, İslam kadısı hakimi yanında mehrini verir. Hulu yine boşanır. Mehir, mehir, kadının aldı, alacağı para. Huluh, erkeğin kadının alacağı para. Kasten adam öldürme nedeniyle yapılan suh bedeli gibi mal olmayan şeylerin bedelleridir. Bu da üçüncü çeşit zayıf alacaklar babındandır. Şimdi bunların her birinin hükmünü Hanefi mezhebi getiriyor İmam Şafii'nin mezhebiyle ve diğer mezheplerle kıyas ederek. Diyor ki kuvvetli alacak da 40 dirhem miktarında tahsil etmedikçe zekat ödemek gerekmez. Kuvvetli alacak hangisiydi? Kişi borç vermiş, eğer o borç kendi mülkiyetinde olsa ticarette kullanacaktı. Eğer bu zekat 40 dirhem miktarınca olmazsa zekat gerekmez. 40 dirhem tahsil ederse 1 dirhem öder. Yani verdiği para yüksek bir para, o alacaktan da 40 dirhem geri almış. Hatırlarsanız 200 dirhem 80 gram altına tekabül ediyordu, 40 dirhem de ondan çok daha az yaklaşık işte 20 gram, 30 gram altın gibi bir değer. Adam mesela borç vermiş 300 gram altın, geriye ne kadar almış? 30 gram. Mesela 300 gramın 30 gramını, 40 gramını almışsa, o zaman sanki borcu almış gibi ne yapar? Zekatını öder. Aynı şekilde her 40 dirhem tahsil ettikçe bir dirhem öder. Her 40 dirhemde bir dirhem öder. Daha önce de anlatmıştım. Bunlar oturup tek tek kağıt kalemle hesaplamak lazım. Herkesin malının durumuna göre. Çünkü dirhem dediğim gibi her dönemde ağırlığı değişen. Her dönemin Abbasilerin, Emevilerin, Osmanlıların her birinin kendi dönemde mali durumuna göre e, altın veya gümüş gramajı olarak bastığı para birimi. 200 dirhem, 5 <gülüyor> dirhem zekat gerekiyor 200 dirhemde. O da 80 gram altının 40'ta birine tekabül ediyor. Dolayısıyla her 40 dirhem miktarınca alınan borçta 1 dirhem zekat ödenmiş olur. Orta derece alacakta. 200 dirhem tahsil edilmedikçe ödemek gerekmez. 200 dirhem miktarı tahsil edilince 5 dirhem ödenir. Orta derece alacak neydi? Kişinin mülkiyetinde kaldığı zaman çok fazla zekatın düşmeyeceği iş elbiseleri, kendi eskileri, eski kıyafetleri gibi hani çok fazla kullanmadığı kenarda duran e, değeri çok kıymetli olmayan eşyalar bu ikinci dereceden alacağında da İnsan ne yapar? 200 dirhem almadıkça yani 80 gramını geri döndürmedikçe 80 gramını geri döndürmedikçe onun da zekatını vermez. Zayıf alacaktı ise o da neydi? Mehir, hulü bu gibi durumlar tahsil edilmedikçe ve yanında bir yıl geçmedikçe zekat gerekmez. Yani kadın mehri almadan, erkek de kadından hulü bedelini almadan ve bunların üzerinden de bir sene Havl denen bir senelik vakit geçmedikçe bu alacağı zekat ödemek gerekmez. Demek ki bugün genellikle bizim genellikle verdiğimiz borçlar şu anda yaşadığımız vakada birinci derecede kuvvetli alacak sınıfındandır. Çünkü biz onu o adama vermesek ticarette kullanacağız, bir yatırımda kullanacağız, mehir hulu gibi veya böyle basit diğer eşyalar gibi bir borcumuz değil. Hep böyle yüklü miktarda borçlar mesela vermişiz değeri kıymeti olan, kuvvetli alacakta da dediğimiz gibi ne kadarını tahsil ettiysek onun üzerinden zekat vereceğiz. 80 dirhemlik, 100 dirhemlik aldıysa, 40 dirhemde 1 dirhemse, 80 dirhemde 2 dirhem, 120 dirhemde 3 dirhem, 160 ve 200 e varınca 5 dirhem. Zaten 200 dirhemde 5 de Öyle değil mi? 200 dirheme yani 80 gram altına ulaşınca 5 dirhem o da 40'a birine tekabül ediyordu. Aynı şekilde 40 dirhem yani o 80 gramı e, kaça bölmüş oluyoruz? 240'a e bölünce 5 parçaya değil mi? 5 parçaya. 80 gramı 5'e bölüyoruz. Onun karşılığında çıkan rakam neyse şu an hızlı şekilde hesaplıyorum var benim matematim? 16. 16 gram borcumuzdan geri almışız. 16 gram borcumuzdan geri aldıysak 80 gramda 4'te 1 ödüyorsak o 4'te birin Beşe böleceğiz. Verdiğimiz dörtte bir mesela 300 yüz milyon. Onu beş parçaya böleceğiz. İşte bizim ödeyeceğimiz zekat miktarı bu kadar olacak. Dediğim gibi herkesin malına özel oturup hesap kitap yapıp belirlenmesi gereken şeylerdir. Alacaklar bu şekilde Ebu Hanife tarafından taksim edilmiştir. Diğer Hanbeni mezhebinde de İbn-i aynı taksimatı getiriyor. Eğer alacak ee, kuvvetli bir şekilde geri dönecek alacaksa veya işte geri dönüp dönmeyeceği belli değilse kuvvetli veya zayıf alacaklar olarak kısımlandırmış. Kuvvetli alacaklarda da o da diyor ki malın tamamı geri dönmese dahi dönmüş gibi insan zekatını verir. Alimler uzun uzda diye tafsilatını anlatmışlar. İlk derste de dediğim gibi zekat babına bir girersek çıkamayız. Çünkü böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Bunlar hep farklı vakalar üzerinden konuşmalar olduğu için biz genel mutlak genel kaideleri öğreneceğiz. Artık ihtiyaç oldukça da vakada gerekli olanlarını inşallah size biz hatırlatacağız. Burada kalalım Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimize gene ticaret mallarının zekatıyla alakalı diğer konulardan devam edeceğiz. Sözlerimizin güzellik varsa Allah verirsiniz sözlerin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsime şeytanınılandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا